Bizim yolcunun üçüncü menzilde gördüğü ikinci hakikat, Rahmaniyet hakikatıdır. Yani gözümüzle görüyoruz. Birisi var ki, bize zemin yüzünü rahmetin binlerle hediyeleriyle doldurmuş, bir ziyafetgah yapmış ve Rahmaniyetin yüzbinlerle ayrı ayrı lezzetli taamları içinde dizilmiş bir sofra etmiş ve zemin içini rahimiyet ve hakimiyetin binlerle kıymetler ihsanlarını cami bir mahzen yapmış ve zemini devri senevisinde bir ticaret gemisi hükmünde her sene alemi gaybtan levazımat-ı insaniye ve hayatiyenin yüzbin bin çeşitlerinden en güzellerini içine alarak yüklenmiş bir nevi sefine veya şimendifer gibi ve her baharı ise Erzak ve elbisemizi taşıyan bir vagon hükmünde olarak bizlere gönderir, Bizi gayet rahimane beslettirir. ve bütün o hediyelerden o nimetlerden istifade etmemiz için bize de yüzlerle ve binlerle itihalar, ihtiyaçlar, duygular, hissiyatlar, hisler vermiş. Evet, ayete hasbiye dair olan dördüncü şuada izah ve ispat edildiği gibi, bize öyle bir mide vermiş ki hadsiz taamlardan lezzet alır ve öyle bir hayat ihsan etmiş ki duygularıyla bir sofrayı nimet gibi koca cismani alemde hadsiz nimetlerinden istifade eder. Ve öyle bir insaniyet bize lütfetmiş ki akıl ve kalp gibi çok aletleriyle hem maddi hem manevi alemin nihayetsiz hediyelerinden zevk alır. Ve öyle bir İslamiyet bize bildirmiş ki Alemi Gayip ve alemi şehadetin nihayetsiz hazinelerinden nur alır. Ve öyle bir iman hidayet etmiş ki, dünya ve ahiret alemlerinin hasra gelmez envarından ve hediyelerinden tenevvür edip müstefid eder. Güya rahmet tarafından bu kainat hadsiz antika ve aciip ve kıymetli şeylerle tezyin edilmiş bir saraydır ve bütün o saraydaki hadsiz sandıkları ve menzilleri açacak anahtarlar insanın ellerine verilmiş ve bütün onlardan istifade ettirecek olan ihtiyaçlar, hissiyatlar insanın fıtratına verilmiş. İşte böyle dünyayı ve ahireti ve her şeyi kaplamış bir rahmet, elbette o rahmet vahidiyet içinde bir ehadiyetin cilbesidir. Yani nasıl ki güneşin ziyası mukabilindeki umum eşyayı ihata etmesiyle vahidiyete bir misal olduğu gibi parlak ve şeffaf her bir şey dahi kabiliyetine göre güneşin hem ziyasını hem hararetini hem ziyasındaki yedi rengini hem aksi misalini almakla ehadiyete bir misal olduğundan elbette o ihatalı ziyayı gören adam arzın güneşi vahiddir bir tekdir diye hükmeder. Ve her parlak şeyde, hatta katrelerde güneşin ışıklı, hararetli aksini müşahede eden o adam, güneşin ehadiyetini, yani bizzat güneşi sıfatlarıyla her şeyin yanındadır ve her şeyin aine kalbindedir diyebilir. Aynen öyle de, Rahman-ı geniş rahmeti dahi, ziya gibi umum eşyayı ihatası, o Rahman'ın vahidiyetini ve hiçbir cihette şeriki bulunmadığını gösterdiği gibi, her şeyde, hususan her bir zihayatta ve bilhassa insanda, o cem'iyetli rahmetin perdesi altında, o rahmanın ekser isimlerinin ışıkları ve bir nevi cilve-i bulunarak, her ferde, bütün kainata baktıracak ve münasebettarlık verecek bir cem'iyeti hayatiye vermesi dahi, o rahmanın ehadiyetini ve her şeyin yanında hazır ve her şeyin her şeyini yapan o olduğunu ispat eder. Evet, nasıl ki... O Rahman, O rahmetin vahidiyetiyle ve ihatasıyla, ile kainatın mecmuunda ve zeminin yüzünde celalinin haşmetini gösteriyor. Öyle de ihadiyetin cilvesiyle her bir zihayatta, hususan insanda bütün nimetlerin numunelerini oferte toplayıp o zihayatın alatu cihazatına geçirip tanzim ederek mecmu kainatı parçalanmadan o tek ferde bir cihette aynı hanesi gibi verdirmesiyle dahi cemalinin hususi şefkatini ilan eder ve insanda enva ihsanatının temerküzünü bildirir. Hem nasıl ki bir kavunun mesela her bir çekirdeğinde o kavun temerküz ediyor ve o çekirdeği yapan zat elbette odur ki o kavunu yapar sonra ilminin hususi mizanıyla ve hikmetinin ona mahsus kanunuyla o çekirdeği ondan sağar, toplar, tecessüm ettirir. Ve o tek kavunun tek ve vahid ustasından başka hiçbir şey, o çekirdeği yapamaz. Ve yapması muhaldir. Aynen öyle de, Rahmaniyetin tecellisiyle kainat bir ağaç, bir bostan ve zemin bir meyve, bir kavun ve zihayat ve insan bir çekirdek hükmünde olduğundan, elbette en küçük bir zihayatın hâlıkı ve Rabbi, bütün zeminin ve kainatın haliki olmak lazım gelir. El hasıl, nasıl ki ihatalı olan Fettahiyet hakikatiyle bütün mevcudatın muntazam suretlerini basit maddeden yapmak ve açmak vahdet-i bedâhetle ispat eder. Öyle de her şeyi ihata eden Rahmaniyet hakikati dahi vücuda gelen ve dünya hayatına giren bütün zihayatları hayatları ve bilhassa yeni gelenleri Kemali intizamla beslemesi ve levazımatını yetiştirmesi ve hiçbirini unutmaması ve aynı rahmet her yerde, her anda ve her ferde yetişmesiyle, bedahetle hem vahdeti hem vahdet içinde ehadiyeti gösterir. Risale-i Nur, ismi Hakîm ve ismi Rahîm'in mazharı olduğundan, Risale-i Nur'un birçok yerlerinde, hakikat rahmetin nükteleri ve cilveleri izah ve ispat edildiğinden, burada bu katre ile o bahren işaret edip, o pek uzun kıssayı kısa kesiyoruz. Seyyahımızın üçüncü menzilde müşahede ettiği, üçüncü hakikat, müdebbriyet ve idare hakikatıdır. Yani, gayet dehşetli ve süratli ecram-i semaviyeyi, ve gayet istilacı ve karıştırıcı unsurları ve gayet ihtiyaçlı, zafiyetli mahlukat arziyeyi kemal intizam ve müvazene ile idare etmek, birbirlerine muavenetdar yapmak ve imtizaçkerane idare etmek ve tedbirlerini görmek ve bu koca alemi bir mükemmel memleket, bir muhteşem şehir, bir müzeyyen saray gibi yapmak hakikatıdır. İşte bu cebbarane ve rahmanane idarenin büyük dairelerini bırakıp yalnız baharda zemin yüzünde cereyan eden o idarenin bir tek sayfe ve safasını Risaletin Nur 10. söz gibi mühim risalelerinde izah ve isbat etmesine binaen kısa bir suretini bir temsil ile göstereceğiz şöyle ki. Mesela ve faraza harika ve cihangir bir zat dört yüz bin ayrı ayrı milletlerden, taifelerden bir ordu teşkil etse, her milletin ve her taifenin neferlerine ait elbiselerini, hem silahlarını, hem yemeklerini, hem talimat, hem terhisatlarını, hem hidematlarını, birbirinden ayrı ayrı, hem çeşit çeşit olarak bütün o muhtelif cihazatı noksansız, kusursuz, yanlışsız, hatasız, vakti vaktine gecikmeden, karıştırmadan kemal intizamla ve gayet mükemmel bir tarzda, o mucizatlı kumandan verse, elbette o gayet geniş ve karışık ve ince ve muvazeneli ve kesretli ve adaletli idareye, o harika kumandanın fevkalade kudretinden başka hiçbir sebep elini uzatamaz. Eğer uzatsa, muvazeneyi bozar ve karıştırır. Aynen öyle de, gözümüzle görüyoruz ki, bir desti gaybi her baharda 400 bin muhtelif nevilerden mürekkep bir muhteşem orduyu icad edip idare ediyor. Kıyamete numune olan güz mevsiminde o 400 binden 300 bin nebati ve hayvani nevilerini vefatlar suretinde ve mevtler namında terhis edip vazifelerinden paydos ediyor. Ve haşru neşre numune olan baharda haşr-ı azamın 300 bin misalini birkaç hafta zarfında kemal intizamla inşa edip, hatta bir tek ağaçta dört küçük haşirleri, yani kendini ve yapraklarını ve çiçeklerini ve meyvelerini, gitmiş baharın aynı gibi neşirlerini gözümüze gösterdikten sonra, o dört yüz bin enva'a bali olan orduyu Sübhani'nin her neve, her tayfeye mahsus ve münasip, ayrı ayrı rızıklarını, ve çeşit çeşit müdafa silahlarını ve ayrı ayrı libaslarını ve ayrı ayrı talimlerini ve terhislerini ve ayrı ayrı bütün cihazat ve lebazımatlarını, kemal intizamla sehilsiz hatasız karıştırmadan ve hiçbirini unutmadan umulmadık yerlerden vakti vaktine vermekle kemal rububiyet ve hakimiyet ve hikmet içinde bahtaniyetini ve ehadiyetini ve ferdiyetini ve nihayetsiz iktidarını ve hadsiz rahmetini ispat ederek, bu tevhid fermanını zemin yüzünde, her bahar sayfasında kalem-i kader ile yazar. Bizim seyya yalnız bir baharda bu fermanın bir tek sayfasını okuduktan sonra, nefsine dedi ki, böyle her baharda haşr-ı ekberden daha garip binlerle haşirleri inşa eden, mükafat ve mücazat için kudretine nispeten, bir bahardan daha kolay olan haşrı yapacağını, ve kıyameti getireceğini umum enbiyasına binlerle defa vaat ve ahdeden ve Kur'an'da haşrin vukûna binlerle işaretle beraber bin adet ayetlerinde sarahaten hükmedip tehdit ve taahhüt eden bir Kadir-i Cebbar'ın bir kahar ı Zülcelal'in o kadar vaatlerini tekzip ve kudretini inkar hükmünde olan inkâr-ı haşr hatasını irtikab edenlere cehennem azabı aynı adalettir diye hükmetti nefsi dahi amenna dedi